Şimdi e, e, ülkemiz önemli bir dönemeçten geçiyor. Bunun kimsenin farkına varıp varmadığını, bu işin aktörlerinin bile meselenin ciddiyetini kavrayıp kavrayamadığından emin değilim. Bu ülke kendisine bir anayasa yapacak, yapabilecek mi göreceğiz Anayasa nedir? Ne anlam ifade eder? Bu konuda düşünsel hazırlığımız ne durumda? Ne olur anayasa? Yani yasadan farkı bakın. Yasa demiyorum. Yasayı çıkarırsınız, iptal edersiniz. Yani anayasadan söz ediyorum. O yüzden e, topluluk olmaktan değil toplum olmaktan söz ediyorum. Bir toplum olmak, ki bu en aynı zamanda devlet demektir. Devlet olmak, şimdi bunlar ayrıldı artık. O da baktığınız yere göre ayrılır. E, aklı, toplumun aklı anayasasında tecelli eder. Yani bu toplumun dünyayı kavrama, kendini kavrama gücü anayasasından belli olacak. Anayasasının seviyesinden. 82 Anayasasına bakın. İlk, i̇lk anayasamıza bakın. Kanuni Esasiye. Yani genç arkadaşlara söyleyeyim. Onların yerinde olsan var öyle kitaplar. Anayasaları ardı sıra derlemiş yazarlar var. Alın bir bakın. Yani 1876'dan günümüze 82'ye kadar bu topraklarda anayasa metinleri var. Çıkan anayasa metinleri. Onları bir okuyun. İnanamayacaksınız. Yani kanuni esasiye bakın. Padişahı nasıl anlatıyorlar? Bir bakın. Padişah yasanın üstünde. Layüseldir. Yargılanamaz. Yasayı koyar. Yasaya tabi olmaz. Padişah Yönetendir, yönetilemez. Ve Tanrı'nın temsilcisidir. Böyle bir anayasamız olduğunu düşünün. O yüzden toplum ve siyaseti konuştuğumuzda, Zon politikonu konuştuğumuzda, ister istemez buna ya gazete, gazetecilerin, hatta akademisyenlerin baktığı gibi, tikellerin dünyasından bakacağız. Ya bu anayasa şöyle yaptı, burada böyle Amerikan anayasası, bilmem ne anayasası, anayasaları karşılaştıracağız falan. Malumatlar üzerinde anayasanın içeriği üzerine konuşacağız. Ya da biçimi üzerine konuşacağız. Ama anayasanın özü bu konuşmalarda hep saklı, konuşulmamış olarak kalacak. Hala anayasanın özü Türkiye'de konuşulmamış, hiç düşünülmemiş olarak duruyor. Konuşulan ne anayasanın içeriği, kendisi hala yok. O yüzden toplum dediğimizde toplumun nesini konuşuyoruz? Şimdi tabii zoom, politikon esas itibariyle e, mota mot çevirecek olsak politik canlı demektir. Zoom hayvan anlamında da kullanılır. Politik hayvan falan diyorlar. Bu e, tamamen e, eğitimsizlikten, bilgisizlikten gelen bir şeydir. E, hay ile hayvan aynı kökten gelir. Canlı demektir. O yüzden Yunanca'da da hayvan demek için başka sözcükler vardır. Arapça'da da vardır. Behaim denir filan. Buradaki hayvan bizim kullandığımız vay hayvan vaydaki hayvan değildir. Lebeveyizin demektir. Tia değildir yani. Canlı demektir. Fakat burası zaten önemli de değildir. İlk ilk anda. Politik olan nedir? Nedir politik olan? Siyasal diyorlar mesela. Siyasal olan nedir? Efendim? E ama toplumsal olanla siyasal olan arasında ne fark var? İnsan toplumsal bir canlı mı, siyasal bir canlı mı? Politik ne? Pratik. Efendim? Pratik. Niye? Pratik. Evet. Ama pratik ne? Dahil Efendim? Dahil olması, dışarıda kalmaması. Dışarısı ne? Yani sürecin içinde kalırsın. Ama arkadaşlar niye böyle kekeme gibi konuşuyorsunuz? Bunu bir cümleyle ifade edemez misin anlayabileceğimiz şekilde? Siyasal olan ne? neyi süreci yani siyasalla toplumsal olan arasındaki fark ne? Hangisi güncel? Toplumsal olan mı siyasal olan mı? Aradaki fark nedir diyorum? E, iki, i̇ki şey arasındaki farkı. Açıklamak istediğimizde ondan evvel bir ödevimiz vardır. Nedir o ödev? Yani açıklamak, iki şey arasındaki ilişkiyi ya da ilişkisizliği açıklamak, o iki şeyi açıklamak demektir. Önce toplumsal olanı tanımlayın, sonra siyasal olanı tanımlayın. Politik canlıdaki o politiko nedir? Politikon ya da politikos, politikos devlet adamı olarak da kullanılır. Şeyin, Platon'un bir kitabının adıdır. <Gülüyor> e, politikon polisle alakalıdır. Polis, Arapçaya Medine, Latinceye Site, diye çevrildi. Dolayısıyla medeni olandır, sivil olandır, politik olan, sivil olandır, medeni olandır. Tekrar soruyorum, toplumsal ve siyasal burada nerede? O zaman soruyu değiştirmemiz lazım, değil mi? Polis nedir? Site nedir? Medine nedir? Ya da şehir nedir? Güzel Buna ilişkin olan bir şeydir insan. Şehre ilişkin olandır. Ve şehir ne? Medeniyetin yaşadığı yer. Efendim? Medeniyetin yaşadığı yer. Yani. Medeniyet ne? Bir arada yaşama alanı insanların ihtiyaçlarını karşılamak için beraber uyuştukları... yaylalar falan mi? Hmm, yani kurallar içinde bir arada yaşadıkları alanlar şehir yay... şehir hmm. dendiğinde polis dendiğinde 2500 yıllık bir terim kullandığımızı fark etmeniz lazım yani Grekçe bir sözcük kullanıyoruz ve e, Aristoteles'in metninden söz ediyoruz ee, ben dedim ki zon orada önemli değil niye çünkü Nikamakos'a etikte Aristoteles insan doğası gereği politiktir der Zone yoktur orada mesela. İki yerde geçer. İkisinde de zone yoktur. Bu Arapça'ya nasıl çevrilmiştir? Bir dokuzuncu yüzyıl. Dokuz hatta on da olabilir. Arapça çiçeği. elimize günümüze ulaşan tek yazması bulunan bir kitab-ül ahlak bir kamakosa ee, bir tek çevirisi vardır. Orada Medeniyyun bir tab el insanu medeniyyun bir tab diye geçer. İnsan tab'en tabiatı gereği, özü gereği, doğası gereği medenidir der. Oysa biz daha sonra Etika'nın devamı olan Politika kitabı ki etika bile politik bir metindir. Tek bir metindir aslında. Birinci bölümüne etika denmiş, ikinci dönüm, e, bölümüne politika denmiştir. Arapçaya çevrilip çevrilmediği çok geniş tartışmaların konusudur. Ben çevrildiğini, e, kısmen de olsa çevrildiğini düşünenlerdenim. En azından içeriği e, tahmin edilen, bilinen bir tarafı var bazı bölümleri muhtemelen e, çevrilmiş olmalı. bazı akademisyenler birinci ve ikinci kitabının, bazıları yedinci kitabının çevrildiğini iddia ediyorlar ama konu ortada. Şimdi tabiatı gereği medeni olmasın ne demek? Medine, şehre ait olması. şey diye yorumlayabilir miyiz insan? E tabiatı gereği diğer insanlarla birlikte yaşamak ya, tamam yaşıyor. şimdi işte çevirmenlerin, yorumcuların bir kısmı böyle düşündükleri için Nikamakosa etiğin Türkçe çevirisi Saffet Babür'ün çevirisinde bu pasajlar şöyle çevrilmiştir bence tartışmaya hala açıktır İnsan doğası gereği toplumsaldır Bazıları da diyorlar ki politik kelimesi tartışmalı bir kelime, siyasal. O yüzden siyasal demeyelim, ee, toplumsaldır. Çünkü Aristoteles arılar gibi, kuşlar gibi der. Kuşların bir arada yaşaması, e, içtima manası verir. Şey. Nitekim, bu polisle alakalı ve polis şehir mi, şehir devlet mi? Aslında polis... Aynı zamanda mesela Almanca'ya staat diye çevriliyor. State diye çevriliyor. Bugün artık biz onu ya şehir devlet diye vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Tarihsel şeyde yani Yunan'da şehir devletler diyoruz. Ama onu siyaset bilimi üzerinden ince, incelersek hiç düşünmeden direkt devlet diyoruz. Ama mesela bu... Platon'un kitabı nasıl, ne diye çevrilmiştir? Efendim ya da Latinceye ne diye çevrilmiştir. Republik diye. Republik, publik olana ilişkindir. Efendim. Ee, oradaki publik, e, republik biliyorsun cumhuriyet diye tercüme ediliyor. Cumhura ilişkindir. Cumhur ne, yani burada polis ne, problem polisi, bir topluluk biçimi olarak mı ele alacağız, bir devlet olarak mı ele alacağız, bir organiz, orga, e, organizasyon olarak mı ele alacağız? Bir ihtiyaç olarak değerlendiremez Bu bir niteliği olur, şimdi biz kendisini de tanımlamaya çalışıyoruz. O fonksiyonları olabilir. Eğer doğası gereği ise ihtiyaç olmaz. Yani çikolata yemeseniz de olur. Zorunlu mu bu? Zaruri mi? Yoksa sadece ihtiyaç mı? Hava gibi, su gibi mi? Yoksa kuru fasulye gibi mi? O da ihtiyaç. Ama onsuz yapabiliyoruz. Hatta eskiler şeyi örnek verir. Zaruri olana yeme içme, barınma ve bürünmeyi örnek verir. Bu, bu hem doğaldır derler hem zorunludur derler. Çünkü niye zorunludur? Yemez, içmezsen ölürsünüz. İkincisi cinsel ilişkidir. Cinsel ilişki doğaldır ama zorunlu değildir. Yani cinsel ilişki e, yapmadığında bir insan ölmez. İhtiyaçtır ama zaruri mi? Zorunlu mu? Şimdi buradaki problem politika kitabının başına bakarsanız orada göreceksiniz polisi buna ister devlet değil ister yani şehir şehre ilişkin şehir toplumu şehir düzeyinde bir toplum topluluk değil yani Almanca'da bu çok kullanılır gezelschaft Gemeinschaft diye ee, biri topluluktur Gemeinschaft Gezahşaf toplumdur. Şimdi toplum nedir? Bakın biz buna halk da diyebiliriz. Publik oradan geliyor işte. Republik meselesi oradan geliyor. Cumhur nedir? Yani başkanı da var ya. Cumhur başkanı var. Cumhur reisi var. Cumhur nedir? Oysa Aristoteles bunu açıklamış. Diyor ki ee, Koynonya politike yani politik topluluğa ben polis diyorum diyor. Ne demek? Bakın yine açıklayamadık aslında. Hala bizim çağımızdan bakıldığında, Grek bilincinin nasıl işlediğini anlamak da zorlanıyoruz. Yine orada polisin, yani şehrin esas itibale kaspiyen bir organizasyon değil, bir topluluk olduğunu anlıyoruz. Bir coin'in ya ama diyor ki bu politik coin'in ya. Bu bir topluluk ama siyasal topluluk. Bakın çok bildiğiniz bir kelime Latince üzerinden bence Latince'yi de Arapça üzerinden geçiyor. Nedir o? Civic society. Büyük aleşe gezel şaft. ...Almanca'ya öyle çevrildi. Sivil toplum diyorsunuz ya... ...işte... E, ...politik koenenya... ...yani koenenya politike... ...Latince'ye... ...sivitas perfecta... ...ya da... E, in, ...İngilizce'ye civil society... Almancaya büyük elişe gezel şaf diye çevrilen şeydir. Esas olan Arapçaya nasıl çevrilmiştir? İctima olarak. Yani bir anlamda politik toplaşmadan söz ediyoruz. Politik kelimesini hala açıklanmamış kabul ederek. Orada bir toplanma, bir topluluk, bir toplaşma eğer tabiri caizse var olduğunu biliyoruz. Ama bunun politik olması ne demek? Bunu anlayabilmemiz için Farabi'ye de başvurabiliriz. Aristoteles'in e, yorumcularından biri olarak ki bence İslam dünyasındaki yegane e, büyük filozoftur bu işlerin hakkını vermiş nadir zekalardandır yani i̇bn Sina'nın değerini küçültmek için söylemiyorum ya da i̇bn Rüşt'ün ama hepsi onun çocuklarıdır ve felsefeyi felsefenin içinde kalarak hakkını veren zekalardandır, büyük zekalardandır ee, ev, en temelde ev var hane var aile var yani değil mi? Yani e, politik toplumun şehir toplumunun temelinde en küçük birim, en aşağı indiğinizde nereye inersiniz? Aile. Ailede ne var? Baba var. Eş var. Çocuklar var. Ve köleler var. Aha hizmetçiler de diyebilirsiniz. Ve baba yönetir. Yasayı da koyan babadır. Ve diğerlerini boyun eğdirir. Ama baba boyun eğmez. Babaya boyun eğilir. O yüzden patriyalkal denilmesinin sebebi odur. Peder şahidir. Yönetimin özü baba üzerinden temellenir. Kadınlar, çocuklar ve köleler üzerindeki yönetim. Çocuklar, kadınlar ve köleler sadece yönetilirler idi. O yüzden yurttaş olamazlardı. Grekler de bunların hiçbiri yurtta yurttaş değildir. Köleler de çocuklar da kadınlar da yurttaş kabul edilmezdi. Yani iki binlik Atina'da 30 bin filan şey yurttaş sayısı. E, Politicos sayısı. Şimdi e, aileden sonra ne gelir? Sokak gelir, mahalle gelir köy gelir. Sonra şehir gelir. İşte politik olan şehir düzeyindeki toplaşmadır. Köydeki toplaşma, topla yani toplanma, köy topluluğu topluluk değildir. Politik değildir. Niye? Fahreddin'in tabiriyle onlar eksik topluluklardır. Medine Fadula bugün Erdemli Şehir diye çevrilen Medine Fadula aslında civil society demektir. Oradaki Fadula kelimesini erdemli diye çeviriyorlar. Oysa erdemli değil. Sinitas perfecta diye Latince'de çevrilen mükemmel toplumdur. Oradaki mükemmellik bugün bizim Türkçede gündelik dilde kullandığımız çok yüce manasındaki mükemmellik değil, tamam. Kendine yeterli demektir. Sokak kendine yeterli olabilir mi? Hane kendine yeterli olabilir mi? Mahalle kendisine yeterli olabilir mi? Köy kendisine yeterli olabilir mi? Kapalı bir toplum olsa bile olmaz. Ama şehir, şehir insanın e, oluşturabildiği, tabi 2500 yıl öncesinden söz ediyorum oluşturabildiği en yüksek örgütlenme biçimi polis ona polis deniyor o yüzden politik olan toplumsaldır demek de problemlidir bence eğer toplumsaldır derseniz liberal görüşün etkisindesiniz demektir niye çünkü Amerika'da halk people ne demektir state ne demektir state bile yok zaten states var Amerika'da önemli olan nedir? Halk mıdır, devlet mi? Halk tabii ki. Halk. Devlet ne yani? Bize hizmet için. Bizim mülkiyeti korusun. Değil mi? Güvenliğimizi korusun. Vergimizi de veriyoruz zaten. Dış düşmanlara karşı da korusun. Milen. Peki Fransa'da? Halk, halk ne demek? Devlet demek halk. Yurttaş demek. Etkin, etkin olarak yönetilebilen ve yönetebilen olandır. O yüzden... Diyelim ki sosyalistler için halk mı önemlidir, devlet mi? Evet. Ya politik olan mı önemlidir, toplumsal bireysel olan mı? Toplumsal. toplumsal oradaki toplumsallık işte Yunan'la Roma'yla bağımlı olarak zaten yurttaş yönetime katılan polisin yönetme işlerine katılanlar demek. Yani mahkemelerde jüri oluyorlar. O ya ee, monarşik bir yapı oluyor monostan gelir monarşik bir kişinin yönetimi birkaç kişinin yönetimi birçok kişinin yönetimi esas olarak yönetimler bile niceliksel olarak ayrılır bir kişinin yönetimi monarşi birkaç kişinin yönetimi aristokrasi ya da onun bozulmuş biçimi e, oligarşidir Monarşinin bozulmuş biçimi tiranlıktır. Ya da e, politeia denir, e, timokrasi diyorlar. Timokrasinin bozulmuş biçimi de demokrasidir derler. E, bir kişinin yönetimi, birkaç kişinin yönetimi, birçok kişinin yönetimi. İşte demokrasi esas itibariyle doğrudan yönetimde hem yönetilen hem yönetime etkin aktif olarak katılan kişi demektir. Yurttaş normal Amerika'dakiler yurttaşa girmiyor ama Fransa'dakiler girer. Yani en ufak bir bina yaptığınızda hemen itiraz edebilecek gücü kendinde bulur. Bizdekiler doğu toplumları hangisine biz daha uygunuz? Bizde yurttaş olur mu? Niye olmaz? Yani biz de niye yurttaşlık bilinci böyle janjanlı kelimeleri sevmiyorum ama Bizde niye yurttaşlık bilinci yoktur mesela? Ya da yurttaşlık bilinci de neymiş, dedirtecek şey nedir? Ya yani şey. Mesela Suudi Arabistan'da yurttaş olabilir mi? Mısırlı yurttaş mesela. Böyle bir şey. Hatta İran bile tartışılır. Yönetimde söz hakkı sahibi değil yani, Olamaz. Foucault'un şeyi ee, doğu'nun Akdeniz'in doğusu için daha çok kullanıyor. Daha çok bizde çoban, sürü, rayi, yönetici, süren, bir de reaya, sürülen, teba vardır. Yani sadece boyun eğer o. Ee, o yüzden yönetime doğrudan dahil olma şeyi yoktur. Bunun da bir açıklaması uzun. Burası biraz Mayınlı tarla ama esas ihtimalle soya bağlılık göçe alakalı. Soya bağlı olarak hayatta kalıyorsanız kimlerdensin filan oğullarındanım. Filan oğullarına ihanet etmediğin sürece hayatta kalırsın. Değil mi aç bırakmaları? Aşiret yapılarının gelişimiyle ilgili değil mi? yani. İngiltere sanayi devrimini yapmış. Onlar sonradan. 2500 yıl evinden söyleniyor. Türkiyeyle ülkeyi, ilgili bir şey değil. Evet, tabi, yani, tabi. Ama bu yani onlarla ama yani, yani Yunan'dan söz ediyoruz. Yani, o yani Babil, ülkelerden Babil'de ülkelerden... Babil'de yurttaş var mı? Perslerde yurttaş var mıydı? Yani Doğu despotizmi diye bir kavram var. Bakın Rusya'da yurtta, yurttaş olur mu? Ukrayna'da, Kırım'da falan yurttaş olur mu? Niye niye bak Grek'te oluyor, Atina'da oluyor, Sparta'da oluyor. Sonra Avrupa'da oluyor. Ama bizde niye yurttaş olmuyor? Bunun tabii nedenleri var. Bahsettiğiniz, işaret ettiğiniz gibi en temelini mülkiyetle alakalı bu problem. Çünkü ailenin temelinde de mülkiyet vardır. Yani Marx da Hegel orada tartışırlar hangisi öncedir diye. Aile olmasa mülkiyet olur mu? Mülkiyet mi öncedir? Ama diyor ki kavramsal olarak mülkiyet öncedir. Hegel o yüzden hukuk felsefesinde ee, önce mülkiyeti inceler sonra aileyi inceler. İşte zaten dersin konusu o. Özgürlüğü tanımlayın. Ne demek istiyorsunuz? Diyelim ki villa denilen bir istem özgür istem istenç diyorlar şimdi özgür irade var bir de Almanca'da mesela yine wilkür denilen başına buyrukluk var istediğimi yaparım yani ergen özgürlüğüyle özgürlük arasındaki ilişkiyi de konuşmamız lazım nedir özgürlük eylemin sorumluluğunu alma sorumluluk alma, kısıtlanma demektir. Almama olabilirdi mesela. Hiçbir şeyden sorumlu olmama. İstediğim zaman yatarım, istediğim zaman gelirim, giderim. Tam tersine siz ona sorumluluk, morunluk deyince özgürlük gidiyor. Sadece kendi içerisinde sebeplerinden. böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi tabii yani bu kelimeleri klişe olarak kullandığımızda ...sanki anlamını biliyormuşuz gibi gelir. Aşk sanırım aşık oldu, olmadı filan. Değil mi bunlar can kelimelerdir ve herkes bunları bildiğini varsayar. Özgür, özgür olmak. Daha doğrusu bildiğini varsaymaktan ziyade aynı anlamı anlama. Yani birisi özgürlük diyorsa herkesin mutabık olması yani içeriğiyle ilgili mutabık olması sanırım... Orada farklılıklar Tamam hepimiz anladık. Kadınları anlayamıyoruz işte. Kadın, ka, ka, ay, aynı şeyde ittifak ettik. Kadınları köle yapalım dedik. Erkekler yönetsin bu toplumu dedik. Bütün Ki öyleydi. Aristoteles döneminde. Aristoteles köleleri insan bile kabul etmiyor. Ya onların beyinleri olmadığını söylüyor. Onlar akledemezler diyor. Alın ittifak dünyanın yani gelmiş geçmiş en büyük zekalarından biridir. Belki en büyüdür. Bazılarına göre. Bu ittifak etmekle olmaz. Kavramda ittifak olur mu? Düşünme kendi dışından onay almaz. Tikeller hakkında ittifak olur. Tümeller hakkında ittifak olmaz. İki kere ikinin dört edip etmediği konusunda kaldırın parmaklarınızı mı diyeceğim size? Hepiniz hayır deseniz düşünme ile inanma arasındaki temel fark da budur zaten. Düşünme onayını kendinde bulur. Başkasına ihtiyacı yoktur. O yüzden refleksiyondur. Ama inanma öyle değildir. Başkalarının katılımını ister. Düşüncelerime katılmazsanız umurumda olmaz. Ama inançlarıma katılmazsanız o zaman biraz bozulurum. Neden? Sizi inandırabilirsem inanacağımı bilirim de ondan. İnanabilmek için başkalarını inandırmak isterim. İnanma başkalarının katılımıyla mümkün olan bir oyundur. Düşünme öyle değildir. Düşünme hakikatini kendinde, taftikini kendinde bulur. O yüzden başkalarının parmak kaldırmasıyla hakikati seçemeyiz. Eylemlerle ilgili olabilir bu. Tikerlerle ilgili olabilir ama tümellerle olmaz. O yüzden özgürlük hakkında açık seçik bir kavrayışımız olsa o açık seçik kavrayışa uygun özgürlüğü tanımlardık. Kendi kendinize sorun bakalım. Özgürlüğü ne kadar düşündünüz? Özgürlük deyince aklınıza ne geliyor? Üç tane akıllıca cümle kurun özgürlükle ilgili. Bir fiskede de yıkılmasınlar. Hocam olmadığını da söyleyenler. Efendim? Özgürlüğün hiç olmadığını da söyleyenler. Bilsek ne olduğunu da <gülüyor> olup, olup olmadığına karar versek. Hakkında konuşabilelim. O yüzden ancak... Alt düzeylerde Tanrı vardır ya da Tanrı yoktur tartışması olur. Yüksek zekaların hiçbiri böyle bir tartışma yapmaz. Tanrı vardır, Tanrı yoktur. Bu tasarım düzeyinde yapılan bir gevezeliktir. Yukarıda bunlar konuşulmaz. Gerek kalmaz yani. E ne kastettiğini söyle bana, var mı yok mu söyleyeyim sana. Yani muhtemelen de %90'ın kafasındaki yoktur yani. Ee, yani Manitu var mı yok mu? Hadi gel tartışalım. Ya yani kızı derler bizi Manitu yok dediğimiz için öldürmeyi bile düşünebilirler. Ama biz tartışmaya tenezzül bile etmeyiz değil mi? Bir Afrikalının e, diktiği sopanın tanrı olup olmadığından. O duysal düzeyde o var der. Şimdi orada e, konuyu ele alma biçimimiz özgürlük deyince neyin özgürlüğü diye sormanız lazım. Seyahat özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, yok işte bilmem ne, mülkiyet özgürlüğü filan. Acaba mesela biraz daha derin düşünme yapsak, refleksiyon yapsak acaba özgürlük kendisini kısıtlanmakta dışarı vuran bir şey midir? Yani özgürlük o yüzden geneksel felsefe hep böyle hareket etmiştir. Ancak ...şehirde özgür olunabilir. Köylü mü özgürdür... ...şehirli mi? <Gülüyor> Tuhaf değil mi? Köylü... Esas da ağlı var, yaylası var... ...işte balı var... ...peti var, ağaçları var... ...doğanın içinde. Hangisi daha özgür? Şehirli mi? Köylü mü? Şimdi yine polisten fazla... ...sapmayalım politikostan... Polisi anlamlandırabilmek için genelde ihmal edilen bir kelime vardır. Başka bir toplanma biçimi vardır. Onu bilmezseniz niye polis şehir insanın kurabildiği en yüksek toplanma biçimi niçin Sivitas perfectadır. Niye medina el-medinetul fadiladır. Fadıla dediğim gibi orada perfecta anlamında mükemmel toplum diyorlar, ideal toplum diyorlar, hiçbir değil. Neden? Çünkü Platon'la ilişkilendirerek diyorlar ki Platon ideal devleti çizdi. Dolayısıyla Farabiler filan falan Aristoteles'in politikasını bilmedikleri için Platon'un Politia adlı eserini, devletini biliyorlardı. İbnü'rüşd'ün Şehri elimizde. Yani İbnü'rüşd'ün Platon'un devletine yazdığı şer... günümüze ulaştı İbramic olarak. İbranice'den de iki defa İngilizce'ye, iki defa da Arapça'ya çevrildi. Türkçe'ye de çevrildi. Şimdi o yüzden diyorlar ki ideal devlet. Platoncu anlamda ideal devlet. Hayır, oradaki oradaki ideal kelimesi mükemmeli güya, perfecta'yı karşılamak için kullanılıyor. Fakat o el-medine-to-l-kamile hani uydurursak, el-medinetul kamiledir. Kamil topluluktur. Neye kıyasla? Sokağa, mahalleye ama asıl koraya. Kora nedir? Kırdır. Dolayısıyla ister sosyoloji yapalım, ister siyaset, hatta hukuk. Yani iradenin alanına, pratik bilimler alanına girdiğimizde bütün insanın, İnsanların, insanın değil insanların yaşamından söz ettiğimizde iki kavramı e, merkeze almadan hiçbir şey açıklayamayız. Biri bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu problemde en temel problem hala bunların analiz edilmemiş olması. Hala felsefenin e, elinin tutulmamasıdır. Bu siyasetçilerin e, becerebileceği bir şey değil. Bunu siyasetçiler yapamaz, din de yapamaz. Yani bu inanmakla filan çözülecek şeyler değil. Bu doğrudan aklın el atması gereken, temellerini ortaya koyması gereken bir alandır. Nedir o? Tercih edilmemiş o? olabilir mi? Efendim? Tercih edilmemiş olabilir mi? Ne? Bu yönde bir e, yapılanma. Yapılanmadan söz etmiyorum. Çözümlemeden söz ediyorum. Yani çözümleme, e, insanların bu yönde becerilerinin artırılması. Ee, yani bizim e, olguyu tespit etmemiz yetmiyor tabii biz bir şey olmuşsa onun niçin öyle olduğunu bilmek isteriz olmamışsa ya da olamıyorsa niçin olmadığını yani çocuk e, sınavı kazanıyor sınıfları geçiyor ne, bunu nasıl başarıyor bunu bilmek isteriz değil mi ya yani adam para kazanıyor nasıl kazanıyor seçimi kazanıyor nasıl kazanıyor ya da seçimi kaybediyor niçin kaybediyor onun kaybettiği ya da kazandığı içincildir. Esas olan, yani bilmek. O yüzden felsefede bilmek daima Aristoteles'in sözüdür, nedenleri bilmektir. Bilinç, zihin her zaman e, karşıtlığı yakalayarak ilerleyebilir. Karşı tek kavramdan polisten hiçbir yere varamazsınız. O yüzden tasarımsal düşünce çelişkiyi bulmak istemez. Ee, oysa akıl her zaman bir kavramın ya da terimin karşıtını arar. Onu bulamazsa ilerleyemez. O yüzden polisin karşıtı koradır. Yani biz buna bugün sosyologların tabiriyle söyleyelim. Kır kent çelişkisi. Polisin olabilmesi için polisin besinlerini sağlayabileceği geniş bir toprağa e, çevresindeki toprak parçasına da sahip olması lazım. Yani köye, bugün köy dediğimiz kıra ihtiyaç olmaz, olması lazım. E, şeyde, kırda e, köylü neyle savaşır? Doğayla. Doğayla. Şehirde insanla. O yüzden şehirlerin zekası köylünün zekasından daha incedir. Köylüler için şehirli ne gibi görünür? Kurnaz, riyakar, aldatabilir filan. Bu doğru mudur? Değildir. Çünkü o aldatıcılığa, o riyakarlığa biz nezaket diyoruz şehirde. Nezaket dolayın demektir. O yüzden köylü sadece şeyden rahatsız olmaz. Şehirlinin e, politik zekasından rahatsız olmaz ticaretten de rahatsız olur mübadeleden rahatsız olur niye? kora yani köy üreticidir üretimi merkeze aldığı için üretimin etini de üretir ister istemez nedir o? üretim yani üretim e, değeri üretim hangi tür değeri ortaya çıkarır? emek tamam. Ama emek ne yapar? Ürettiğini kullanır. Kendi için üretir. Yani ne yapar? E, koyunu e, şey yapar, keser. Postunu oturur, giyer. Etini yer. filan falan. Ama şehre geldiğinde onu kendisi için kesmez. Ne etini... Ne yününü kendisi için kullanmaz? Ya ne yapar? Mübadeleye sokar onu. Alışverişe. Önce takas, yani değiş tokuştur. İşin aslı, o da aslında değiş tokuş da ticaret değildir. Değiş tokuşta bir kilo işte elma veriyorum, çiraz alıyorum. Şeker veriyorum, tuz alıyorum. Bu ne değiş tokuş? Ticaret ne? Alışveriş. Alışverişte mübadele geliyor. Mübadele gelince mübadele değeri ortaya çıkıyor. Kullanım değeri değil. Yani kendiniz için yaptığınız ee, bir çanağı düşünün. <gülüyor> Tamamen kendi kullanım. Değeri nedir? Sadece sizin kullanımınız için olduğu için... O bir meta olmaz. Meta olabilmesi için mübadeleye girmesi lazım. İşte e, Hegel'in daha sonra Mars'ın özellikle e, öne sürdüğü e, 44 el yazmalarında kısmen Grundris'te öne sürdüğü nedir? E, meta yabancılaşması dediği şey. İşçi ürettiğini kullanmak için üretmez o gider onu marketten yabancı bir şey olarak satın alır Oysa fabrikada onun bir parçasını ya da kendisini kendi üretmiştir ama ne ne durumdadır ürettiğine yabancılaşır ona dışarıdan geliyormuş gibi onu marketten bakkaldan alır ee, mübadele nerede olur şehirde, şehirde olur Peki, zanaatler? Şehirde. Şehirde. Geçen bir adada Ermeni ile karşılaştım da, ona yaşlı biri şey demiş, çok böyle ilginç bir anekdottu. Bak evladım demiş, Türklerin evlerinde demiş, ee, tornavida bulamaz. Ama hepsinin yatağın altında bir pala bıçak, tabanca vardır demiş. <gülüyor> Hakikaten bizim değil mi e, kesere tornavida ya filan şeyimiz yoktur fazla alakamız erkeklerimiz bile yani elektrik söndü mü filan yapanı mapanı çok az çıkar e, Türkiye'deki bina kirliliğinin temelinde hiç kimse yani burjuva var ama burjuvazi yok bizde. E, proleterler var ama proleter ya yok. Sınıf, zümre ya, hala yok. Yani bir burjuva sınıfından yani burjuvaziden söz edemiyoruz. Ama burjuvalarımız var. Parası so ama Ama hiçbiri kendi evini yaptıramıyor. Bir mimar tutup ben odası şöyle olsun, şuraya baksın, şu falan deyip evini yaptırmıyor. Müteahhit yapıyor, gel abi seç içinden diyor. Hiç kimse oturacağı evi, oturacağı odayı, yani siz hayatınızda hiç Almanya'da işte ben geçen yurt dışındaydım. Benim bir talebem ev alacak. Bana evi gösterdi filan. İlk şey burayı yıkeceğim dedi. Onu böyle yapacağım. Bunu böyle yapacağım filan. Yani ilk yaptığı şey evin bağlı duvarlarını filan ihtiyaçlarına göre düzenlemek. Siz hiç çevrenizde daire satın alıp dairede bu manada şu duvarı kırayım şurayı büyüteyim şunu şöyle yapayım diyen birini gördünüz mü? Yani çok Zaten Zaten şeydi buna izin vermez, apartmanda izin vermez. Yani on nasıl yıkıyorsun sen? O oh <gülüyor> müstakil ev olursa, müstakil evde kendi başıma bir ev olursa belki bir kısmına müdahale ederim, bahçeye müdahale ederim filan falan. Genelde biz hazır olanın içine gireriz. Şeyi zanaat kısmı gelişmemiştir. Neden? Siz söylemiştiniz göçepe toplumlarla alakalı. E tabi çünkü yerleşik olan da mekan duygusu gelişir ve yerleşik olanlar e, zenaati ve Kora'da olmaz. Bak Kora'dan hiç peygamber çıkmamıştır. Çöylü bir peygamber var mıdır? Şehirden kaçan peygamber vardır. Te, Hazreti Yahya Batır resminde Nereden anlayacaksınız bir batıda bir müze'de dolaşıyorsunuz. Ee, orada işte Meryem, İsa vesaire bir sürü figürler vardır. Yahya'yı nasıl tanıyacaksınız? Vaftilci Yahya. John Baptist. Çok basit bir alameti vardır. Yani İsa'yı tanıyamayabilirsiniz. Hani merkezdedir, e, Meryem'in kucağındadır filan. Ama mutlaka yanında su, efendim, su, mi? su bazen oluyor. Leonardo'nun ünlü hocasının yaptığı resimde su kısmını Leonardo tamamlamıştır. Su o vaftizden oluyor ama asılardan tanıyamazsınız. Çünkü çoğunda su yok mesela. Post giyer, post vahşidir. Yani ya post vardır üstünde hayvan postu ya da post gibi bir kıyafet vardır postu simgeleyen. Yani. Vahşidir, medeni değildir. Ama İsa'nın zaten yiyeni yani e, şehirden kaçmadır. Ne gibi mesela? Diyojen gibi. kinik Diyojen. E, şeyde Atina okulu dersinde hatırlayın. Diyojen nasıldı? Hegel onun için şey diyor. Diyojen toplum dışı değildir. Toplumun ürünüdür. Çünkü diyor e, toplumda ne zaman lüks ve sefaat olursa toplum artıklarını bu şekilde o lüks ve sefahata karşıtlık olarak üretir diyor. Diyojeni üreten yine Atina'daki refahtır. Yani onu ne yapıyor? Sufiler, dervişler de öyle. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ee, İslam dünyası zenginleşince Bağdat, o ünlü Bağdat'ı düşünen 9. yüzyıl. giy, çul giyelim üstümüze. Yani normal elbise giymeyi, yani üretim renkli kumaş giymeyi reddediyorlar. Ee, saçlarını kazıtıyorlar, e, şey darb darbı çağır, kaşlarını kazıtırlar. Saçlarını kazıtırlar, sakal ve bıyıkları kazıtırlar. Ee, vahşileşerek toplumsal zenginliğe tepki verir. O yüzden o da toplumun ürünüdür. Yani toplum karıştığını kendi içinden üretir. Nevabitle ilgili e, hatırlarsanız nevabit toplum dışı olanlar e, toplumun dışında olanlar değildir. Toplumun yine kendisinin ürettiği e, unsurlardır toplumun denetleyemediği, topluma itiraz eden unsurlar. Şimdi kırla kent arasında bir aşağıda da aile var dedik. Sokağa filan e, zikretmeye gerek yok. O Farah verdiği bir örnektir. Dolayısıyla e, ev eksiktir. Yeterli değildir kendine. Başka evlere ihtiyacı vardır. Kır, köy kendine yeterli değildir. Başka köylere ihtiyacı vardır. Ama şehir kendi başına bir görece bütünlük elde eder. İşte kamil olması buradan gelir. Bu ideal olması anlamına gelmez. Tamamlanmış bir birim anlamına gelir. İşte politik olan bu çok önemli. Politik olan polise ilişkin olandır. Bu kemale ilişkin olandır. Özgürlüğün hası Yine şehrin içindedir. O yüzden şeyden köyden peygamber çıkmaz. Şehir peygamberi yine şehir üretir. Dikkat edersen bütün peygamberlerin ortaya çıkışı neyle alakalıdır? Şehir kurma ile alakalıdır, itirazdır. Yassar, yassır yassır. Niye yassır? Ahlaki sefaat. İşte içki, uyuşturucu, seks, bilmem genel ahlak şeylerini düşünen tarih boyunca. Gerçek ya da sahte peygamberlerin tamamı, mistiklerinde, sufilerin içinde bunu söyleyebiliriz, tamamı toplumsal yapıyıdaki e, sorunlara yönelik bir yaslıma hareketidir. O yüzden halk vicdanında karşılık bulurlar. Siyaset onları genelde keser, meser, çarmağa gelir, kaza oturturur filan ama halk onlara sahiplenir. En çok kimler sahiplenir? Ezilenler, yoksullar, tutunamayanlar değil mi? Dolayısıyla itirazın ortaya çıkabilmesi için, yassınmanın ortaya çıkabilmesi için yassınacak şeyin ortada olması lazım. Bu da polis. Polisi mümkün kılan, e, istersen şehir diyelim buna, istersen şehir devlet ama şehir desek bile siz bunu bir şehir devlet diye anlayın. Çelişkimiz de o yüzden çözümlenemez gözüküyor. Neydi çelişkimiz? Politike kelimesinin ee, siyasal mı toplumsal mı olduğuna henüz karar vermedik. Yani insan toplumsal mıdır, siyasal mıdır? Toplumsaldır derseniz arılar gibi, koyunlar gibi, kuşlar gibi. İyi ama onlar polis değil ki. Aristoteles hayvanlarla ilgili e, hayvanların tarihi adlı kitabında e, bu tür haşeratı da politik canlılar olarak adlandırıyor. O yüzden bazı yorumcular Aristoteles terminolojisinin çelişkili olduğunu söyler. Çünkü arıların kurduğu bir polis değil, bir şehir değil. Ancak şunu biliyoruz, en temelde yer alan şey içtimadır ne dersek, diyelim toplanma, toplaşmadır. Niye toplaşır ama? Toplaşma sebep mi, amaç mı? Eğer niçin sorusunu soruyorsak değildir. Cevap da bulabiliyorsak. Yani ee, bir şey niye seviyorsun diye sorulmaz. Niye mutlusun diye sorulmaz. Çünkü son duraktır. Bunu niye yapıyorsun? Mutlu olmak için. Niye mutlu olmak istiyorsun? Mutlu olmak için mutlu olmak istiyorum. Bakın ilerleyemeyiz. Çünkü ama erektir o yani. Amaçtır. Ee, polis, yani şehir, kendine yeterlilik bakımından en üst birim olduğuna göre, onun temelinde de toplaşma, toplanma yer aldığına göre, niçin toplanıyor insan demek lazım? Neden? Ki. E niye böyle bir amacım olur? Sağlamayalım. Yani yani yardımlaşma, e yardımlaşma için. Yani orada bir araya gelme, tek başına yaşamı sürdüremediği için yardımlaşmaya ihtiyacı var. Demek ki toplanma amaç değil. Amaç yardımlaşma. Peki köyle şehir arasındaki fark ne? Köyde de toplanma var. Eksik bir topluluktur köy. Ev gibi. Bir badeli var demiştik. Köyde daha özsel bir şey bulmamız lazım. Organik dayanışma böyle. Şehirdeki şey. Şimdi şöyle diyebilirim, öyle bir şey yapalım ki amaç, amaç e, en sonda varacağımız bir amaç varsayalım. Ee, ilerleyebilirsek o amaç olmaktan çıkar. Daha ilerisini de görürüz ama bütün bunun amacı ne? De der, bu sadece doğaya karşı mücadele eder. Şehirde bu düzenlemeye değiştiriyor. İşte bu, bu, buna ne diyoruz? Bunun bir kelime, hepinizin bildiği çok iyi bildiği bir kelime var. Yaşamak diyoruz. Esas itibariyle toplanmanın ve yardımlaşmanın amacı yaşamaktır. E, şehrin amacı nedir? Köyde yaşıyoruz. Şehre gerek yok ki iyi yaşamak. O yüzden ancak şehirde insan kemale erebilir. Bütün yetkinliklerini ancak şehirde kazanabilir. Niçin? Niçin? Bütün felsefe şehir olmazsa yetkinlik olmaz. İnsan şehirde insan olur. Köyde olamaz. Çünkü yardımlaşarak yaşamak için yardımlaşarak e, boş vakit e, yani düşünmek için. Harika, düşünmek için, çok güzel. E, vakit ya da şehir de boş zaman vardır. Boş zaman sanatları, zenaatleri manasında söylüyorum, zenati <gülüyor> ve bilimleri ortaya çıkarır. Boş zaman ne ile ortaya çıkar? Hiçbirlikle. Yaşam için. Bence daha uygun bir sözcük bulabilirdiniz. Ailede başlar bu. Geçim sıkıntısı. Yok. Geçim. Mülkiyet de böyle başlar. Ona biz bir şey diyoruz. Birliği demiyoruz, bölümü diyoruz. İş bölümü. İş bölümü. İş bölümü boş zamanı ortaya çıkarır. Mesela işte diyor ki bu kuru fasulye yapıyor, ötekisi çayı demliyor, ötekisi yağmur yarsa çatıyı onarıyor, ötekisi çamaşırları yıkıyor, ötekisi bilmem ne yapıyor. Ben de kitap okuyorum. Mesela. <gülüyor> Ama emri deniz size mi aldı? Şimdi buna kafa emeği kol emeği diyoruz. O yüzden burada unutmamamız gereken şey insanı insan yapan şeyi bulmalıyız. Köydekilerin yani her zaman için böyle boş vakitleri yok mu diyebiliriz? Yani köyde yaşayanlar için böyle bir tanımlama doğru olur mu? Yani vakitleri yok. Onun için bir şeyler çıkmıyor demek e, veyahut e, boş zamandan ve hayatta bu paylaşımdan, kayna paylaşımsızlıktan kaynaklanan e, bir gelişimsizlik veyahut da bir üretimsizlik. E, gerçekten... Köylü iş bölümü yapamaz. İmece yapar. İş birliği yapar, iş bölümü yapamaz. Ama zaman? Z boş zamanı yoktur. Köylü alta yatar, siz yatmakla boş zaman zannediyorsunuz. Boş zaman insanın çalışmadığı zaman değildir. Yani şöyle söyleyelim, köyü kuran ilkeyle şehri kuran ilkeyi düşünelim. Bak ben size e, yormayayım size. Aristoteles'ten örnek vereyim. Esas itibariyle köy yaşamı, şehir yaşamı da diyebiliriz. Ama biz buna yaşam diyelim. Köyde olsun, şehirde olsun. Diyor ki Aristoteles, üç yaşam biçimi vardır. Ee, bir tanesi haz yaşamıdır diyor. Haz yaşamı ne? Temel ihtiyaçların karşılandığı yaşam. Aslında... Ee, bir çeviride evcil hayvanlar yaşamı demiş ama bir tanesi çok hoşuma gitti. Ee, iki, bir başka kaynak. Aristoteles şöyle der diyor. Sığırlar gibi yaşamak. Yani sığır nasıl yaşar? Yer, içer, cinsel ilişki kurar. Değil mi? Sığır yaşamı. Buna diyor Aristoteles eee Haz yaşamı. İkincisi bios politikos. Politik yaşam diyor ama politik yaşamla kastettiği e, sığır yaşamının <gülüyor> ki bunda ilave ediyor halkın büyük bir çoğunluğu haz yaşamı yaşar diyor. Yani temel ihtiyaçları karşılar. Haz yaşamı. Peki politik yaşam nedir? O, onun amacı nedir? Şereftir diyor. O yüzden Arapçaya Medine-tul Kerame diye geçer. Keramettir amaç olan. Keramet nedir? Şeref. Şeref nedir? Rütbe. Rütbe nedir? Makam, mevki. Yani politik yaşamın esası onurdur. O yüzden bu Platon'a kadar giden bir şeydir. Platon tür insan olduğunu söyler. Ün sever, para sever, hikmet sever. Bios teoretikos hikmet yaşamıdır, felsefi yaşam, teori yaşamı, düşünce yaşamı. Bir tanesi makam mevki yaşamı çünkü hiyerarşiktir, hiyerarşi olduğuna göre hem yöneten hem yönetilen olduğu için insan politik yaşamda ister istemez bir üste çıkayım, bir üste çıkayım, bir üste çıkayım der. Ee, bir de halk yaşam vardır. işte halk diyoruz. Onlar da yiyelim, içelim filan. Yani bir yazlık alalım. Işte bir de ay bal alalım. Sonra yazlığı büyütelim. Sonra arabanın markasını büyütelim. Emekli olduk. Çocuğu evlendirelim. torunları bilmem ne yapalım. Bitti. Sığır yaşamı denilen genelde buraya denk geliyor. Ee, bir de dördüncüsü var diye ekliyor. Dördüncüsü de ticaret yaşamı diyor. O da para sever. Yani Dolayısıyla hazı merkezi alanlar, temel ihtiyaçları, makam mevkiyi eee merkez alanlar, e, ekonomik gücü merkez alanlar, dört teoriyi merkez alanlar, teorik yaşam. Bunları mümkün kılan şey boş zamandır. Boş zaman şehri kuran ilkeyle uyumludur. Çünkü polis şehir neyle kurulur? Mesela mağarada yaşamak, mağara bir hane midir, bir ev midir? Bir barınaktır ama bir ev değildir. Çünkü evi insan yapar, akıl yapar, şehri akıl kurar. Şehrin ilkesi akıldır, köyün ilkesi ihtiyaçtır, gereksinimlerdir. Oysa yani yaşamaktır köyün temeli. En güdüsel, en e, ilkel de diyebilirim ama ilkeli, ilkesel diye de anlayabilirsiniz. En temel ihtiyaçlar, zaruri ihtiyaçlar bakımından köylü hayatta kalmaya çalışır ve doğanın ona verdiğine şükran duyar. O yüzden daha dindar olur köylü. Niye? Doğa, doğa ona verir, yer onu bitirir, bir dahaki yıl bir daha vereceğini bilir, bekler. Şehirlinin buna ihtiyacı yoktur. Şehirli beklemez. Alır. Tüccar, tüccar hesabını yapar, eder. Batar, kalkar yine yapar. Köylü pasiftir. Doğa orada, özne doğadır. Nesne olan ee, köylüdür. Ama şehirde insan özne olur. O yüzden özne aileyi parçalar. Polis, yani şehir Aileyi parçalar, ailedeki iş bölümü e, şehre geldiği zaman şehrin talep ettiği iş bölümü tarafından darmadağın edilir. Yani özellikle endüstri devrimi sonrası aile darmadağın oldu, şimdi iyice darmadağın oldu. Normal olanı da bu zaten. Böyle de olması lazım. Niye? Şehrin tale talep ettiği yaşam ailenin talep ettiği yaşamdan farklıdır. Hangisi hangisine uyacak? O yüzden ben hep diyorum 120 metrekarelik evler filan onlar 50 yıl sonra yalan olacak. Batıda oldu bile. 15 metre, 20 metre. Yani çok, Almanya biraz yavaş ilerliyor. 50-60 metre de var. Ama yine 500 bin euro filan yani fiyatlar fark etmiyor. Sadece e, şey alan daralıyor. Niye? Çünkü yaşamı yaşamda kalmak Yaşamak amaç olmaktan çıkıyor. Yaşamayı sağladık. Şimdi e, dersten sonra ne yiyeceğiz? Ot mu et mi? Etse beyaz mı kırmızı mı? Beyazsa balık mı tavuk mu? Kırmızıysa ızgara mı tava mı? Fırın mı? buğlama mı? Bak yani yemek bekliyor onu kazanmayacağız. Zaten var. Ne yiyelim? Nasıl bir evde oturalım acaba? Acaba bugün ne yapalım, ayakkabıyı ne yapayım, şey mi, mi giysem, i̇şte köseleyi mi giysem? Bak yaşamak yok, yaşamak geride kaldı. Ne var? İyi yaşamak. İyi yaşamak nereye yöneliyor? Zevklerin incelmesine. Mağarada, ya çok güzel bir manzarası var, bir mağara buldum bizim mağaraya gelin demiyoruz değil mi? Ee, mağarada sadece barınmak istiyoruz bürünmek istiyoruz bunlar zaruri ihtiyaçlar lüksün ortaya çıkması lazım köyde lüks ortaya çıkar mı çıkarsa köylü o lüksü kendi kullanım değerine tabi olarak üretir mi? hayır ne yapar? onu şehirli için üretir saraydakiler için üretir yönetici sınıf için üretir yönetici sınıfın karıları için üretir yani prensler, prensesler vesaire için üretir. Marangoz da yani asıl onu kendisi için değil başkaları satmak için üretir. İşte iyi yaşamak devreye girince aslında ne giriyor? Dolayım devreye giriyor. Yani orada ilk konuşmamın dersin başında söylediğim duyular kısmı, duygular kısmı, muhayyile kısmı aşağıda kalıyor akıl için bakın. En üst katta teoriya ortaya çıkıyor. Adam yapmayı düşünmüyor. Sadece düşünüyor. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Kavramlar. Boş zaman kimin boş zamanı olur? Yani o temel ihtiyaçlar için, yaşamak için çalışmak zorunda olmayan. O yüzden insanı tanımlamak istediğimizde iki tane antropolojide iki tane temel kapışma var. Yani insanın özü nedir dendiğinde bir tanesi biraz Hegel'den almadır ama Marx'ın özellikle vurguladığı şey. insan e, homo labor filan diyorlar ona, ana arendler filan. Üreten emek sahibi olan e, canlıdır. Auschwisch'in kapısında ne yazıyordu? Arbeit Macht frei. Arbeit Macht frei ne demek? Çalışma özgürlükler. Doğru mu yanlış mı? E yanlış Auschwisch değil doğru. E Aristoteles'in sözü o. <gülüyor> Çünkü insan emeğiyle özgürleşir. Emeğiyle özgürleşir. O doğru bir sözün kötü kullanımıdır. Yani o faşistlerin e, ironik kullanımıdır. Yoksa o T. grek kültürüne kadar gider. Hakikaten çalışmak özgürleştirir. Arbeit macht frei. Arbeit emek anlamında. Emek tabii. Çalışma değil. E, e, emek yani insan insanlığını, eme, yani boş zamanını çalışarak kazanır. Ne yapar? Yarın içinde kazanır, öbürsü günde kazanır. Oradan çıkan boş zamanda ruhsal, manevi yolculuğuna vakit ayırır. Marx'ın eleştirisini doğru okursanız, kapitalizm eleştirisini, en çok üstünde durduğu şey nedir? Boş zamandır, işçinin boş zamanı yok diyor. 16 saat çalıştırıyorsunuz bu insanları diyor. Ya bunun diyor konsere gitme hakkı yok, sinemaya olamaz sinema yok tabii ama. işte gazete okuma, kitap okuma, ruhsal yetilerini geliştirme, hak, ona insan olma hakkı vermiyorsunuz. Kötü yerlerde yaşıyor, bir de yetmiyor küçük çocuğunu da, 10 yaşındaki çocukları çalıştırıyorsunuz. kadının da alıyorsunuz elinden, ucuz emek olarak kadını da çalıştırıyorsunuz. Peki bu insanlar ne zaman özgürce başka yetilerini geliştirmeye imkan bulacaklar diyor. Yani sosyalizmin en temelinde, kapitalizm eleştirisinde e, sermayenin emekçi sınıfının kendisini insan kılabilecek boş zamanı bırakmaması üzerinden eleştirilir. En çok ıskalanan şeylerden biri, çünkü sosyalistlerin önemli bir kısmı, bunu Burjuva yaşamı olarak mahkum ediyor. Oysa işçi için istenen Çalışan emekçi sınıfı için istenen boş zamandır. Bu adamın da müzik dinlemeye ihtiyacı var, tiyatroya gitmeye ihtiyacı var, kitap okumaya ihtiyacı var. Çünkü e, toplumda e, ki devlet ayrıldı tabii o modern döneme e, gitmiyorum hala biraz şey köleci bir toplum olarak Yunan toplumu zemininde konuşuyorum. Esas olan kölelerin nesi yok? E boş zamanı yok. E beyin de yok kabul ediliyor. Neden yok? Çünkü Hegel de bunu söyler. Biliyorsunuz hayvanların da bedeni vardır. Onların da ruhu vardır. Ama ruh bedenin emrindedir. Hayvanın ruhu bedenin isteklerine göre hareket eder. İnsanı ondan ayıran nedir? İnsanın bedeni araçtır. Ruhu hareket ettirici nedendir. Yani beden ruhun Emrindedir, bu e, yönetim altındadır. Ama hayvanlarda ruh bedenin yönetim altındadır. Güdüler ne istiyorsa onu yapar. Acıktı mı gider otlar mesela. Şimdi e, e, şehir kara nispetle bir açıdan biyolojik hatta işte sosyolojik anlamıyla toplum denebilir toplumsal canlı denebilir insan için. İnsan özü gereği toplumsaldır. Ama buradaki toplum hangi toplum? Köyde bir toplum dedik. Şehir toplumu. Bizde olmayan bu. O yüzden Medinetü'l Fadıl'a hala er, erdemli şehir diye çevriliyor ya da ideal şehir diye çevriliyor. Zaten şehir ideal olandır. Neye nispetle? Köye nispetle.